Ee, şimdi belli bir görgü tanını görüldeyim. Ee, çünkü görgü tanına belli deyince hemen acaba görgü tanını yalan mı söylüyor, doğru mu söylüyor? Ona ayırt etmek iklimde akla büyüyor ama mesele sırf ibaret mi? Görgü tanının belli acaba gerçeği yansıtıyor mu yansıtmıyor mu? Ona gireceğim. Onun için görgü tanının <gülüyor> olduk. Biraz Şimdi e, bellek canlının kendisi ve çevresiyle ilgili bilgilerin aklına tutması diye özetlenebilir. Böylece de geçmişimizi bugünümüze bağlayarak bizim bir bütün olmamızı sağlar ama bellek tek bir bütün değil bir sürü farklı belleklikleri var. E, kalıcı uzun süreli belleği ana grupta düşünebiliriz. Sözelleştirilebilen bir karakter beylek. Sözelleştirilemeyen belli. Non karakteri beylek bile. Sözelleştirilemeyen beylek, şu üç şeyden oluşuyor. Biri koşullu öğrenmeler. Hepiniz biliyorsunuz kağlıklı, kapların nasıl koşullanlarını ya da sirk hayranlarının ödülle, cezayla nasıl koşullu daha başlayabileceğini hepiniz milyonlarca bu şekilde e, davranışlar edilmiş olarak büyüyoruz bu yurttan. Kutun e, hayatımız boyunca bir şey. İkincisi örtük denlik. E, üçüncüsü işlemsel denlik. Bunlar sözelleştirilemiyorlar. Böyle bir şey. e, Yani refleks kazandımlarımızı tabii ki sözelleştiremeyiz. Biz bir kere kendimiz farkındayız. Örtük ve de e, farkında o için hatırlamak diye bir şey söz konusu değil. Yani anlatmak, sözleştirmek diye bir şey söz konusu değil. Farkında olmadan biliyoruz onları. Ee, hatırlamıyoruz ama onları biliyor olmak karşımıza çıkan bir olayda nasıl davranacağımızı biliyor. Onu biliyor onlar. Ee, i̇şlemsel beledek ise motor hareket kalıplarını öğrenilmesi. Mesela bisiklete bilmeyi öğrenme kravat bağlamayı öğrenmek. Yani o yokluğunu da onu anlatmak, söz edilmek mümkün değil. Bisiklete girmeyi girmeyen birine nasıl binilir tarif etmemiz mümkün değil ama bisikleti atlayıp gidivermek, kravatı bağlamayı vermek çok daha kolay. Ee, i̇şte altyapısını tabi bazardan bir yolda seyredir. Motor bir delik olduğu için. Gelelim sözelleştirilebilen, açık, eksplisit, ...bendeğe. Bunun bildiğinizin farkındalığınızı... E, ...hatırlayabiliriz. Tabii ki sözel edip... E, ...konuşabiliriz bunlar hakkında. İki anla tipi var bunun. Biri... E, ...kendi başımızdan geçen olaylar... ...epizodik belemek, öyküsel belemek, otomografik belemek... Bir, ...bir de... ...semantik belemek işte ya da anlatsal ...yani... Genel dünya bilgileri, işte Hitler kimdir bunu bile. Hem sözel bilgiler, mesela mümevzi ne demek, bunu bilmek, semantik bilgiler. Her ikisi sözel bilgi olduğunu e, söylüyorum ki. Pisolog belirledi, e, olayın yeri ve zamanı bilenler tarafından hatırlarız onu. İşte geçen pazar günü tam evde öğle yemeği yiyordu. Bizim ikanlıyı da baktığımız iklan diye anlatıyoruz oları. Yerde zamanı hatırlıyor. Ama semantik belirlendeki bilgiyi ne zaman, nerede, kimden öğrendik, hatırlamıyoruz. Eğer hatırlıyorsak zaten o eksik belirli. Ya. Yani Londra, İngiltere'den in başkendi. İlk anlıyı ne zaman buldum? Ya da avukat ne demek buldum? Bilmiyiver, ilk ne zaman Kısa süreli, dakikalar süreli, ee, mesela yazacak yeriniz yok, bir telefon numarası sizi öğrendiniz gibi içerik yolda hemen kaybedeceksiniz. 327-598'den mi, 327-598 diye içerik yoldaya gidip, onu kaydedinceye kadar akmasını tutarsınız, sonra çöpe düşer gider ya da siz 327, en büyük diye tekrar edersen biri geldi bir şey söyledi, siz de çok ilginizi çıktı, unutmuşsunuz. Bu şartlar neden çünkü. Yok önemli bir ee, bilgisi hatırlamak istediniz bir bilgisi. Bir takım stratejiler kullanarak bunu uzun süreliğe aktarırsınız. Aktarırız. Uzun süreliğe süre ilgili için en az saatler süren e, ya da ömür boyu süren seneler süren, aylar süren, ömürünü süren seyir. Ee, dediğim gibi anlık belli, duyusal belli. Yani duyu organlarımızdan e, gelen e, ve onu algıladığımız, ne olduğunu tanıladığımız süreyi içeren belli. Ee, yani Hakan'ın sanayinin söz ettiğini kısaca, e, asosyasyon korteksiyeline değerli de algılandığı süreyi içeriye okusam. Kısa süreli deneyim yani nöronlar arasında birbirine yansımalı olarak giden ve dönüp duran bir takım elektriksel devreler şeklinde sürdüğü düşünülüyor. Tabii ki dikkat şebekesi bunlar. Gördünüm. Şimdi genelde uzun süreli, uzun süreli bellekte bir takım e, süreçler var. Yüzden farklı süreçler. Bir kere uzun süreli belleğe kaydede, kazıcı olması için kodlayarak kaydedildiği depolama. İkinci süreç bu kaydedilen bilginin e, sağlamlaştırılması ve konsolide ...yakılacağını edilince yakalan. üçüncü süreçte hatırlanma, orada var olan bilgi, gel getirme ve hatırlanma süreci. E, Demk kodlama ve kodlama, yani kısa süredir, gelmekten uzun süredir, aktarma sürecinde başlıca yapılan... Gelelim geri getirmeye, hatırlama işine. Şimdi geri getirip hatırlamak biraz dikkat şebekezini işledi. Çünkü dikkati uzun süreli dedek deponuza odaklamak, o depoyu taramak, hedef bilgiye ulaşmak ve onu tutup geri hatırlamak söz konusu. bu, bu yapılabilmesi için dikkat şebekesi gerekli. Ee, ama Uzun süreli bildiğimizde var olan bütün bilgileri her an hatırlayamayız. Düşünüp hatırlamaya çalışıp biliriyorum ben bunu ama gelmiyor akıma bildiğim zamanlar olur. Ee, ama Yani kısa süreli bellek ve yansımalı elektriksel devreler, uzun süreli bellek protein sentezleri halinde kaydedilir. Ee, şimdi semantik belleğin ana bir bileşende e, ön tanımlı koditlerle kaybolduğu e, minimum sonralarda ve son etkinlikler daha bastırılmıştı. E, episodik belleklerde Bu tanıma. Yani bir seçenek verdiğinde var olan bilgiyi hemen ulaşırsınız. Kayıtlı çünkü. O kayıtlı olduğu için ulaşırsınız ona. Tanıma bu. Hatırlama, bizzat kendinizden hatırlaması. Bu hatırlamayla tanıma arasındaki fark demansların ayırılacağı tanısına bir, bir kolaylık gidiliyor. Çünkü e, Alzheimer'daki demanslarla bütün yeri kalan demanslar arasındaki farkı e, plenikte kolayca görmenizi sağlıyor. Alzheimer'teki demans da e, dejenerasyon, dipokantuslardan başladığı için Alzheimer hastası kayıt yapamadığı için hatırlamaz. Kaydetmez olayı ve kaydetince hatırlamaz tabii. Ama öteki demanslarda hipokampuslar sağlam. Ama dikkat şebekesine oluşturulan yolların geçtiği yerlerde tadımış yapılar bunu olduğu için dikkat şebekesi iyi çalışıyor. Onlar kaydederler ama taramak istediklerinde o dekoya ulaşmak, deponu taramak, e, bulmak, geri getirmek dikkat isteyen e, şeyler e, hastaladır. Onun için kendileri bizzat hatırlayamazlar ama seçenek verildiği anlık tanıdılar. Ama hastanelerde tanımaz çünkü kaydetmiştir. <gülüyor> yani kaydı yoktur ki tanısın. Mesela 15 kelimeyle çalışıldığını düşünelim. Hı. Çalıştık 15 kelimeyle. Aslıya dedik ki işte sana 40 dakika sonra bunları soracağım. Arada bir sürü başka bir 40 dakika sohbet. Evet, Çalışıyorum. Yes. Görüyorsunuz, öğrenciler de kendinden hatırlıyor. Bana erken evde 15 kelime doğru hatırlıyor işte orta evrede ikisini hatırlayabilir. E, tanımaya geçtiğiniz zaman erken evrede diyelim ki 5'ini tanır. E, orta evrede ikisini tanır. O zaman toplam hatırlaması erken evrede diyelim ki 9 kelime oldu. Demek ki 6 kelimeyi hiç kaydetmemiş. Kaydetmiş tanır bu çünkü. Tanımadığına göre kaydet yok. Oysa diğer demanslarda yani kati sekonderde uzunmadan hatırlayabilirim. Dikkatini kullanıldığı için 3 tane hatırlam. Ama geri kalan 12'sini hatırlayıp e, tanıyıp pardon 15'e ulaşıyor. Sıfır olabilir hatırlamak. Hiç hatırlamıyorum. Hiçbirini hatırlamıyorum daha az da. Ama seçenekleri verdiğinizde 15 gelin tümünü çıkartır size. Bu şekilde de ayırt edebilirsiniz. Bu alternatif demansını diğer demanslardan birinizde. Kısaca amnezi ver önce. Amnezi e, unutma. Unutmak devre. Hatırlamadan ya böyle demaslar gibi yavaş yavaş ilerleyen vejinalik süreçlerle yavaş yavaş umutkanlık artarak gider ya da daha birden akut yerleşimli amnesiler olabilir. Mesela damasal olaylar e, pat diye kaydedemez hale getirebilir sizin. Ve da ansiapalit gibi, oksijensiz kalmak gibi, karbonhulatit gibi, yani gibi <gülüyor> beyni daha yaygın olarak Tam süreslerden sonra, sonra da e, amnizler ortaya çıkabiliyor. Amnizler, bir e, yeni kayıt yapamamak. Kişi eskiden yaptığın bütün kayıtları hatırlar ama yeni bir şey kaydedemez. Sabahleyin, Hakan'ın sözünü ettiği, Ecem diyebilinen, HM diyebilinen hasta, hipokandusları iki anda çıkabilmişti. O öyleydi mesela. İkinci tip, eski kayıtları hatırlayamama ama yeni kayıt yapabilmek benim öyle bir hastam oldu anseverit sonucuydu yeni kayıt yapıyor ben senin karınım ben senin anağım babanım diyen kişiyi kaydediyorum ben bu karım bu anneciğim bu babanım ama inanmıyordu bir türlü sahibenin karısı getir evlilik düzlemi göster demiştim çünkü eski ay hiç bir şey hatırlamıyor fotoğraflarıyla. Tamam. Evet, de, tamam. evet gördük tanının benim. Diyelim ki samimi, yalan söylemek istemeyen olduğu gibi olayı anlatmak isteyen bir gördük tanıyı var. Peki ama acaba gerçekten doğru mu hatırlıyor? Her zaman Bir takım sonradan olan olaylar Gördü tanrının beynleri kaynettiği olayın içine girip başka bir kayıp içinde sokabilir onu ve yanlış şey ile gördü tanı. doğru şeyi hatırlıyor ben zannederek e, yani doğru ifade veriyorum zannederek söyleyebilir o o yanlış olan bilir. Yani false memory, yanlış anılar sorununa e, dokunması yok. Deneylerden yani en bilineni Loftus arkadaşına arkadaşının yaptığı bir deney bir saniye, evet. Ee, evet. Tuzak sorularla gördü tanının olayı gerçekten farklı hatırlamasına neden olabileceğini gösterdi Loftus ve bir arkadaşı. Şöyle yaptılar, e, denetlere bir e, trafik kazası videosu bize İki araba çarpışıyor. Sonra denetlerin ilk kısmına, yani hepsine şunu sordu aslında. Bu arabalar, e, gördüğünüz videodaki arabalar hangi kısmına çarpışıyordu? Ama bu soruyu farklı tiğimler kullanarak sordulardı beş gruba ayrıldılar. Birinci gruba dediğiniz ki o videoda gördüğünüz iki araba birbirine dokunduğu sırada hangi hızla gidiyordur? İkinci gruba o iki araba birbirine çarptığı sırada hangi hızla gidiyordur? Üçüncü de e, şiddetle çarptığı sırada hangi hızla gidiyordur? İşte dördüncüye daha yeter. Beşinciye o videoda gördüğünüz hani birbirine çarpıp da tuzla bu dolan iki araba hangi hızla gidiyordur? Ve e, burada gördüğünüz gibi bu tuzak sorulara bilgiler, cevaplar, aynı videoyu gören kişilerin e, soruya göre hız tahmininin değişik olduğunu görüyorsunuz. Hakikçe dokunan bilgi, ilk sütun e, birbirine girip tuzla buz olan iki araba hangi rızla gidiyor diye <gülüyor> sonuncu. E, yani tuzak sorularla kişinin gördüğü bir şeyi yanlış bir şekilde hatırlaması mümkün. Ee, peki, hiç olmamış bir şey olmuş gibi hatırlanabilir mi? Evet. Ee, bu konuda da yapılmış epey araştırma var. Gene bir tanesi yolsuz ve arkadaşı yapmış ilkeni. E, bizde ot güdeme yapılmış bir araştırma var. Buna da bir sürü araştırmalar var. Olmamış bir şey olmuş gibi hatırlanabiliyor. Bir dakika da ilk Rofus'un deneyini o zaman söyledi. Rofus ve arkadaşı 150 kişilik bir deney grubu alıyorlar. Hepsine aynı videoyu seyrediyor, seyretiyorlar. Bir trafik kazası, İki araba birbirine çarpıyor. Sonra bu denekleri üç gruba bölüyorlar. El Nişar'dan üç grup. Üç gruptan birinci e, el nişar grubu. Bu iki araba birbirine hani gördüğünüz videoda, birbirine dokunduğu sırada hangimizde gidiyor diye soruyorlar. İkinci 50 kişilik kuruba o gördüğünüz videoda birbirine çarpıp da iç içe geçen arabalar hangimizde gidiyordu diye soruyorlar. Üçüncü gruba hiçbir şey soruyorlar. Evlerine yolluyorlar. Aaa evet bunu işte söyledim. Yani tekrar ediyoruz. Üç gruplar. Üçü de aynı videoyu görmüş. Ama videonun hemen sonrasıyla sorulan üç değişik soru. 50 kişiye, iki arla birbirine çarpıştığında ne yüzde gidiyor. Kızla çarpıştığında. İkinci grup hikçe vurduğunda ne yüzde gidiyor. Üçüncü grupta da soruyor? Bir hafta sonra bunları çağırıyorlar. Artık videoyu bir daha göstermiyorlar. Ee... Gördüğünüz videoda hatırlıyor musunuz? Ha, bir sürü soru soruyorlar. O sorulardan biri şu. Gördüğünüz videoda hatırlıyor musunuz? Cam kalıpları var mıydı? Arabaların camları kırılmış mıydı? Diye soruyorlar. Cevaplar. Hızla çarpıştığında, iç içe geçtiğinde e, diye soru sorup da ellerine yolladıkları bulup bir hafta sonra bu soruya 50 kişiden 16'sı evet canlar kırılmış diyor. Yani videoda kırık can yok, onlar ama o 7 kişiden 16'sı kırık can gördüğünü zannediyor. Öyle cevap veriyor. Hakikçe vurduğunda diye sorup eve yollanan gruptan 50 kişiden 7'si. Hiç soru sorulmayan kontrol grubundan da 6'sı can kırıl gördük diyorlar. Yani görmedik 50 şey gördük diye söylüyor biliyorlar. Yani e, görgü tanının her zaman yalan söylemesi gerekmiyor. Hatır samimiyetiyle doğruyu söylemek isteyen bir görgü tanı hem kendi ifadesiyle kendisinin farkında olmayabilir. Çünkü sonradan eklenen bilgiler o bellek anına yerleşik bir bütün oluşturarak sanki öyle görmüşmüş gibi hatırlamasına neden olur kişi. E, mesela bu daha önce polis sorusundan geçmişse polisin kullandığı kelimeler bunu yapabiliyor. Ya da kendi mahkemeye tanık olarak çıkıncaya kadar görsel ve yazılı aslında olayla paylaşılan bilgiler buna neden olabilir. E, tanığa mahkemede sorulan tuzak sorular buna neden olabilir. Ve sakin. Bu Teşekkür ederim.